Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan, Uygar Özdemir. Günaydın. Bu çarşamba sabahı birbirinden farklı kampanyalarla yine karşınızdayız. İlk kampanyamız Alana'dan geliyor. Emre Dağlı tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi enerji yöneticilik belgesinin sadece enerji sistemleri mühendislerine verilmesi. Emre diyor ki enerji sistemleri mühendisliğinde Enerjinin etkin kullanılması, enerjinin yönetimi ve verimliliği ile ilgili lisans dersleri ağırlıklı olarak okutulmaktadır. Buna rağmen enerji yönetimi ile alakalı olmayan diğer bazı mühendislikler bu yetkiyi ve bu ünvanı alabilmektedir. Hem bizlerin iş alanını daraltmakta hem de konuyla ilgili yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan kişi ve kişiler bu hizmeti gerçekleştirmektedir diyerek durumu açıklamış.'' Hatay Erzin'den bir kampanyaya geçelim. Necdet Sökmen tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Bendis Enerji tarafından yapılacak kömürlü termik santral yerine güneş santrali yapılması. Necdet diyor ki Hatay Erzin Türkiye'nin Narenciye deposudur. Ülkemizin Narenciye ihtiyacının %20'si ise Erzin'de üretiliyor. Kömürlü termik santraller hava, su, toprak kirliliği yaratarak tarımsal üretimi azaltır. Bu santral kurulursa çiftçilerimiz ürün yetiştiremez, narenciye üretimimizse azalır. En önemlisi sağlığımız tehlikeye girer. Bir Akdeniz kıyı şehri olan Erzin, yılda 3000 saat güneşlenme süresiyle güneş enerjisiyle elektrik üretmek için oldukça önemli bir coğrafi konumdadır. Erz'in tarihi, turizm ve tarım üretimi açısından bu kadar çok önemli bir konumdayken kömürlü termik santral yaparak bu güzelliği bozmak yerine güneşe yatırım yaparak temiz ve sağlıklı bir geleceği kurabiliriz diyerek Bendis Enerji'yi termik santralden vazgeçip güneş enerjisi santrali kurmaya davet ediyor. Sıradaki kampanya bir vardiya zabiti yani gemideki üçüncü kaptan olan Barış Özkaya tarafından başlatılmış. Barış diyor ki günümüzde bulunan 3000 GRT bölü KV sınırlaması iş alanımızı çok fazla küçültmekte. Herhalde bu gemi sınırlaması diye düşünüyorum. Her yıl binlerce mezunla birlikte iş bulma sıkıntılarımız büyümektedir. Gemilerini Marshall, Malta gibi bayraklara çeviren armatörlerimiz biz gemi adamlarından ülkelere onay vermediğinden dolayı faydalanamamaktadır. Bu da piyasadaki iş sahasını çok fazla küçültmektedir. 14 yaşından bu yana mesleğe gönül vermiş bir zabiti olarak iş sahamızın genişletilmesini istemek diyerek talebine dile getirmiş kendisi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çerkes soy tanıması tanınması ve bununla ilgili kampanya ile devam edelim. Çerkes soy kırımı tanınsın inisiyatifi tarafından başlatılmış deniyor ki. Çarlık Rusya'sının soykırımına uğrayan ve ana vatanlarından Osmanlı'ya sürülen Çerkesler 149 yıldır bu topraklar için mücadele vermiş ve vermeye de devam ediyor. Tüm bunlarla birlikte kendi tarihindeki bir trajedi olan soykırımı tanımak 149 yıldır birlikte yaşadığı bu halka karşı devletin samimiyetinin göstergesi olacaktır. Biz aşağıda imzası olanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Çerkez soykırımının tanınmasını istiyoruz diyerek talebini dile getirmiş. metinde deniyor ki Cumhuriyet'in kurulumundan öncesinden Yeah. Cumhuriyetin kurulum aşamasına kadar kendini bu toprakların diğer halklarından izole etmeden ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşaması için her türlü fedakarlığı yapan Çerkes halkının tarihsel trajedisi olan 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımını tanımanızı istiyoruz. Çerkes Soykırımının tanınması 149 bir yıldır birlikte yaşamışlığın geçen süre içinde tarihin her anında acılarınızı acılarından ayırmayan yaralarını yaralarını saran açlığı ve kıtlığı yokluğu ve ...savaşı birlikte yaşayan, kendini sizlerin birer kardeşi olarak gören... ...tüm Türkiye halklarıyla güzel günler için her vatandaşın ödevi olan... Her şeyi şüphesiz yapan bu halka gecikmiş bir borcunuzdur. Biz bu gecikmenin aramızdaki samimiyet duygusunu yıpratmadığını biliyoruz. Ancak geçikecek zamanın telafisi mümkün olmayan yaralar açacağında sizlere bildirmek komşunuz, işçiniz, askeriniz, bakkalınız, hemşeriniz olarak bizlerin görevidir. Bizler halkı temsil eden meclisin halkın parçası olan Çerkeslerin trajedisi olan bu soykırımı tanımasını istiyoruz diyerek talebini dile getirmiş. Sıradaki üniversitelerin klinik hayvan deneylerinin en aza indirilmesini ve diseksiyon yerine alternatif eğitim tekniklerinin kullanılmasını talep eden bir kampanya başlatan Şeyma Erkan diyor ki çünkü var olan her canlının yaşama hakkına saygı göstermek gerektir. Bu da kampanyayla en azından üniversitelerdeki sözde eğitim amaçlı kesilen hayvanların sayılarının Azalması hatta yasaklanması konusunda dikkat çekmek istiyorum demiş kendisi. Araştırma ve eğitim kurumlarında tabii ki etik kurulların bu konuda daha etkin olması ve mevcut sınırları daha da iyi ileriye götürmesi gerekiyor. Gereksiz yere hayvanların diseksiyonu olmamalı hatta hiç olmamalı belki. En azından Şeyma böyle diyor. Öğrenciler ve tek başına yaşayanları ilgilendiren bir kampanya var. Cem Güzel başlatmış. Diyor ki bekar evli olarak sınıflandırılan emlakçılar... Bizlere ayrımcılık yapıyor bekar ve öğrencilere elektrik su doğalgaz gibi tesisatları sorunlu ya da deprem tehlikesindeki evler gösterilir bu insanlara bu evler mümkün oldukça kira de yüksek fiyatları anlaşılarak verilir yetmez bu sorunların çözülmesi için herhangi bir adımda atılmaz bu kategorideki yani bekar ve öğrenci kiracının başka bir ev şansı da yoktur. Evli hayatı süren insanlara aynı fiyatta daha iyi yapılı evler gösterilmektedir ve onlara hoşgörülüğe yaklaşılır. İnsanın barınma, yeme, temizlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir ki sağlıklı bir hayat sürdürebilsin. Ev sahipleri ve emlakçıların bu tutumları yüzünden insan kendi yaşamını kurtarmak için evlilik hayatını benimser ve kısa sürede hayat eşini bulması gerektiğine inandırılır. Günümüzde sıkça rastlanan bekar ve öğrenci evleri olayları nelerdir? Şunlar su tesisatının bozukluğundan duvar göçmesi, doğal gaz ve soba borusunun kaçağından ya da ortak baca kullanımından insanların zehirlenmesi, elektrik kaçaklarından ölümler, ara katlardaki evler verilmediği için devamlı soğuk olması. Bütün bunlar ev sahibine emlakçıya söylenen ama o hep yarın yapılacak diye ertelenen sorunlardır diye talebini dile getirmiş bu konuda bir ayrımcılığın söz konusu olduğu muhakkak bu bütün söylenenlerle. Evet ilginç bir kampanyaya devam edelim. Konusu merkezi sınavlarda dağıtılan kalem setleri. Fatih Veli Dedeoğlu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılan bu kampanyanın talebi ÖSYM tarafından merkezi sınavlarda dağıtılan ve pek çok insanın tek sefer kullanıp bıraktığı kalem ve silgilerin toplama kutularında toplanarak ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere teslim edilmesi. Fatih bu çalışmasının hem çevre kirliliğini hem de israfı önleyeceğini hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin işe yarayacağını dile getirmiş. Son kampanya haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hakkında talebi ise TCDD ile yolcu taşımacılığı yapan bütün trenlerde bisikletle seyahat edebilme hakkının verilmesi. İzmir'den Türk'ü Kırlı tarafından başlatılan kampanyada deniyor ki bildiğimiz gibi bisiklet kullanımı özellikle gelişmiş toplumlarda çok büyük önem taşır. Bu kampanyayı başlatmamın amacı ise şu. Şehirler arası yolculuk yapan kişiler için tren istasyonunun bulunduğu yere gitmek veya istasyondan hedef noktaya ulaşmak masraflı ve güçtür. Bu nedenle trenlere bisiklet alımının yasal olması gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle şehir içi trafiklerinde düzelmeler olabileceği gibi çevre dostu olan bu aracı kullanan kişilere bütçesel katkı da sağlanacaktır diyerek talebini dile getirmiş. Ne güzel. Bütün bu kampanyaları Change.org sitesinde bulabilir, detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun, esen kalın. Hemen şimdi, gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler...